3- Hicret Problemi Hicret bir problemdir. Bir vaka olarak günümüzde de hicretler yaşanmaktadır. Devletin iki ayağının bir kaba nasıl sokulduğunu görüyorsunuz. Ben bu endişemi birçok sohbetlerde arz ettim. Bunlar, Dışta planlanan oyunların Türkiye'de sahnelendirilmeleridir. Yarın şarkta ayrı bir nipak kapısı, garpta başka bir şikak kapısı, cenopta farklı bir infilak kapısı ve şimalde koca bir iktirak kapısı açılabilir. Açılabilir. Zira bir tarafta kafir ve zalimler, diğer tarafta Asya'nın münafıkları başımıza binbir gaili açmak için hazır ve tetikte bekliyorlar. Daha önce de böyle zayıf bir noktamızı yakalamış, koskocaman bir devlet-i âliyeyi, hem de devletler muazenesinde muazene unsuru bir devlet-i âliyeyi, yerle bir etmişlerdi. Millet, mana kökünde gelen cevheri, son olarak Çanakkale'de, İstiklal mücadelesinde kullanmasaydı, bugün bu millet yoktu. Sadece bu millet değil, İslam alemi de yoktu. Zira bu milletin dışında devletler ve milletler muvazenesini elinde tutan, ikinci bir Müslüman millet, zaten olmamıştır. Keza, bu millet olmasaydı, muvazene adına da bizim ümidimiz olmayacaktı. Ama tarihten gelen o mana cevherleri ve kendisini ayakta tutan dinamikleri, Çanakkale ve İstiklal mücadelesinde bu şanlı şerefli son karakolun kahraman kurmayları, fedaileri, hasbileri, diğer gamları ve kutsiler ordusunun neferleri kullanmasını bildiler. Cenab-ı Hak da onlara yeniden var olma imkanlarını bahşetti. Varız. Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. Varız, hem de farklı bir varlıkla varız. Sofya'da olmayacak şekilde farklı bir varlıkla varız. Bulgaristan'da bulunmayan farklı bir varlıkla varız. Türkistan'da, Mengücistan'da, Özbekistan'da bulunmayan farklı bir varlıkla varız. Ve buralardaki mazlumlar, mağdurlar, mahkumlar için, sırf bağırma çağırma adına dahi olsa bir miting tertip edebiliyor. inliyor, boşalıyor, haykırıyor. Bir şey yapmaya gücümüz yeter veya yetmez. Bütün hissiyatımızla gürrüyor ve onların içine inşirah salıyoruz. İnşallah onlar da bir gün boyunlarındaki zincirleri kıracaklar ve hasımlarıyla hesaplaşacaklardır. Zira Allah Celle Celaluhu <gülüyor> Ali İmran 140 buyurmaktadır. Bugün onlara ikbal, yarın başkalarına. Bugün talihi idbara dönmüş olanlar, çok yakın bir gelecekte ikbalin tebessümüyle karşı karşıya kalacaklar. Evet, hicret başlı başına zor ve müşkil bir problem bir parantez cümlesi içine sığıştırmaya çalıştığım bugünkü göç hadisesi karşısında, düşünün ki, 55 milyon nüfusa sahip bir millet ve bu milleti idare edenler şaşırmış kalmış ve ne yapacaklarını bilemiyorlar. Halbuki o gün yaşanan hicret, Medine'de mevcut insanın nüfusuna denk bir oranda gerçekleşmişti. Ne var ki, Allah Resulü'nün o engin fetaneti sayesinde ne Habeşistan'a ne de Medine'ye hicret edenler maddi hiçbir sıkıntıya maruz kalmadan muhaciretin dünyevi sıkıntılarını rahatlıkla atlatmış olmanın yanında büyük oluşumlar gerçekleştirmişlerdi. Doğrusu cihan tarihinde hiçbir hicret ve göç, iki cihan serverinin eliyle gerçekleştirilen bu hicretler kadar muvaffakiyetle neticelenmemişti. Acaba Allah Resulü bu en büyük problemleri nasıl halletmişti? Şimdi isterseniz fazla tafsile kaçmadan mevzu biraz daha açalım. Medine küçük bir yerdi. Ahalisi de ziraatçılıkla uğraşıyordu. Onun için Medine çarşı ve pazarı tamamen Yahudilerin eline geçmişti. Mekkeliler gerçi ticareti iyi bilirlerdi. Fakat ellerindeki dar imkanlarla Yahudinin karşısında tutunmaları çok zordu. Nerede ve nasıl ticaret yapacaklardı? Bütün mal varlıklarını Mekke'de bırakmış, öyle gelmişlerdi. Hem hicret edenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor, nüfus durmadan ve hızla kabarıyordu. Her gün gelen bu insanlar nerelere yerleştirilecek ve ne yiyip ne içeceklerdi. Medine halkı zaten fakirdi. İşte bütün bunlar üst üste yığılmış problemlerdi ve hepsi de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden çözüm bekliyordu. Herkes ona güvenle bakıyordu. O bu problemleri bir çırpıda çözecek ve halledecekti. Ve neticede öyle de oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'ye gelir gelmez, ensar ve muhacirini birbiriyle kardeş yaptı. Onların ruhlarına öyle bir kardeşlik üfledi ki, aralarında gerçekleştirilen bu kardeşliği, nesebi kardeşlikten daha ileri görüyorlardı. Hatta bir aralık aralarında veraset de cereyan etti. Evet bu öyle bir kardeşlik anlayışıydı ki, Ensar her şeyini ikiye böldü ve bir bölümünü muhacir kardeşine verdi. Ve işte bu esnada akıllara durgunluk verecek şu hadiseye şahit oluyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem saat bin Rabi ile Abdurrahman İbni Avf'ı kardeş yapmıştı. Bu kardeşlik o kadar içten ve derinceydi ki cihanda bir benzerini daha göstermek mümkün değildir. Sa'd bin Rabi radıyallahu an bir gün kardeşinin elinden tutar ve ona şöyle der: "Kardeşim, siz her şeyinizi Mekke'de bırakıp öyle geldiniz. Şu anda sen bekarsın, benimse iki hanımım var. Allah için söylüyorum." Sen bu hanımlarıma bak, hangisi hoşuna giderse, ben onu boşayayım, sen al. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh, gözleri dolu dolu ona şu karşılığı verir. Kardeşim, Allah Celle Celaluhu hanımını sana mübarek etsin. Sen bana çarşının yolunu göster, bu bana yeter.'' Bir müddet sonra Abdurrahman İbn Av radıyallahu anh evini geçindirecek hale gelir ve ilk işi de evlenmek olur. Bu da evlerine girip çıktığı insanların hissiyatına karşı bir saygının ifadesi, apayrı bir ruh inceliği ve nezaket örneğidir. Bu kardeşliğin çözemeyeceği hiçbir problem yoktur. Bu derece birbirine kenetlenmiş diğer gamlar Aynı zamanda dünyanın petine namzet en seçkin insanlardır. Medine'de üfül üfül esen bu kardeşlik havası zamanla bütün dünyanın demine damarına işleyecektir. A. İstina ve civan mertlik çatışması Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tek başına oturuyordu. Bir ara kapı aralandı ve içeriye muhacirinin ileri gelenleri girmeye başladı. Aralarında ensardan hiç kimse yoktu ve manzara oldukça dikkat çekiciydi. Acaba niçin sadece muhacirden insanlar gelmiş ve ensardan hiç kimseyi çağırmamışlardı? Müsaade istediler ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, maruzatlarını şu şekilde arz ettiler. Ya Resulallah, biz buraya Allah Celle Celaluhu için hicret edip geldik. Bütün düşüncemiz Allah yolunda seninle beraber olmaktı. Halbuki Ensar kardeşlerimiz bize öyle bir alaka gösterdiler ki, korkarız ahiretin sevabını burada bitireceğiz. Kardeşlerimiz müsaade etsinler. Artık biz kendi bakım ve görümümüzü kendimiz yapalım. Onların bize ayırdıkları payları kendilerine iade edelim. Minnet altında kalıyor ve çok mahcub oluyoruz. Bunları söylerken de hepsi ağlıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de gözyaşlarını tutamamıştı. Belki de şu manzara gök sakinlerini de göz yaşına boğmuştu. Bu bir cihetle isteina ile diğer gamlığın çarpışmasıydı. O güne kadar yeryüzünde bu kadar güzel bir kavga hiç görülmemişti. Çünkü biraz sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ensarı huzuruna çağırıp olanları anlatınca hepsi birden itiraz edecek ve bu istiğnaya karşı çıkacaklardı. Onlar için böyle bir teklifi kabullenmek, Vücutlarının yarıdan biçilmesine razı olmaktan farksızdı. Zira onlar, Kardeşleriyle öyle bütünleşmişlerdi ki, Ayrılmaları adeta ölümdü. Biraz sonra hepsi de Resulullah'ın huzurundaydı ama, Ensar ağlıyor, ve muhacirler ağlıyordu. Aynı beldede oturmalarına ve günde beş defa en azından, mescitte beraber bulunmalarına rağmen, paydaştıkları odadan ve sofradan ayrı kalmaları, onlara giran geliyordu. Evet, bir taraf istinayı, diğer tarafta mürüvvet ve diyergâmlığı temsil ediyordu. Taraflardan muhacirler söz alarak mealen, ya Resulallah, biz Allah için hicret ettik ve Medine'ye geldik. Yurdumuzu, yuvamızı Allah için terk ettik. Dinin ilasından başka bir şey düşünmedik. Fakat bu ensar kardeşlerimiz bize çok fazlasıyla sahip çıktı ve civan mertçe davrandılar. Korkuyoruz ahirete ait bütün kazançlarımızı yiyip bitirmekten, ya Resulallah, ensar kardeşlerimize kabul ettiremedik. Ne olur namımıza lütfen onlara söyleyiniz, bıraksınlar bizi. Kendi kendimize bir yerde kalalım. Artık kendi mahsullerini bize getirmesinler. Yemek pişirip önümüze koymasınlar. Bize bakımı görümü düşünmesinler. Bu minnet yeter artık. Çok duygulanmışlardı. Çocuk gibi ağlıyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de duygulandı. Ensar-ı kirama, Muacir kardeşleriniz diyorlar ki, Bunlar bize çok bakıyor. Bizi mahcup ediyorlar. Nerede kaldı hakkın rızası, Karşılığını alacaksak yaptığımız şeylerin. İşte Allah Resulü, onların ruhlarına bu kardeşliği böyle üflemiş, onları böyle büyülemiş, böyle kaynaştırmış ve adeta bal mumu gibi yoğurmuş ve şekillendirmişti. Tıpkı bir ceset gibi olmuşlardı. Bu tarihi mülakatta taraflar şöyle bir mutabakata vardılar. Muacirler ensarın tarlalarında ücretle çalışacak, bahçelerini ücretle tımar edecek, böylece kendi kazançlarıyla geçinecek, kendi evlerinde oturacak ve minnet altında kalmayacaklardı. Tabi Ensar-ı Kiram da, bağ ve bahçelerinde onları çalıştırmak suretiyle onlara yardım elini uzatacak, onların Ensarlığı, birikilerinin de muhacirliği devam edecekti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'de tesis buyurduğu bu kardeşlik şuuruyla evvela göç meselesini önemli bir ölçüde vermişti. İkinci mesele ticaretti. Allah Resulü gördü ki Medine'de ticari hayata Yahudi ve Hristiyanlar hakim. Bu sultayı aşmak için emir verdi ve Müslümanların çarşı ve pazarını ayrı bir yerde kurulurdu. Bundan böyle Müslümanlar Alışverişlerini kendi çarşılarında, kendi pazarlarında yapacaklardı. Bu, hem Müslümanların ticaretin içine girerek güçlenmelerini, hem de onların kendi pazarlarını kurmalarını sağlayacaktı. Bu arada, gayrimüslimlerin pazar hakimiyetlerine de son verilecekti. Yeni bir pazar kuruldu ve Müslümanlar birbirinden alışveriş yapmaya başladılar. Magazi yazarları şunu naklediyorlar. Çok az zaman sonra, Yahudi Medine çarşı ve pazarında ticaret yapamaz oldu. Evet, Müslüman pazarında artık Müslümanlarla kimse rekabet edemiyordu. Zaten Allah'ın istediği de buydu. Müslüman tabi olmayacak, dahil olmayacaktı. Evet, bize başkaları emir verecek, başkaları evirip çevirecek, ve başkalarına sığınacak, başkalarına deharet edecek ve benim şu meselemi hallet diyeceğiz. Allah Celle Celaluhu, inananların böyle bir şahsiyetsizliğe düşmesine razı olmaz. Mü'min kendi olmalı, kendi ayakları üzerinde durmalı, kendi ayaklarıyla yürümeli, kendi elleriyle tutmalı, kendi gözleriyle görmeli, kendi düşünceleriyle konuşmalıdır. Kendi fikirlerine göre yaşamalı ve mutlaka kendi orijinini muhafaza etmelidir. Medine'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de işte bunu tesis etmiştir. B- İlk Anayasa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi teşrif eder etmez, bir beyanname neşrediyor. Hukukçular, Allah Resulü'nün Medine'ye gider gitmez ayağının tozuyla hazırladığı bu beyannameye, Allah Resulü'nün ana yasası diyorlar. Daha sonra insan hakları beyannamesinde ve hatta bizde tanzimat fermanında anlatılan şeylerin çoğu, bu mukaverede mevcuttur. Evet, Hristiyan ve Yahudilere tanıdığı haklarla, Medineliler arasında öylesine bir bütünleşme yolu buldu ki, Onları kendine çekti ve ebedi hasmı olan Bizanslılardan, Sasanilerden ve Kureyş'ten kopardı. Böylece uzun zaman Yahudiler, Müslümanların sıyaneti, vesayeti altında huzur ve itminan içinde yaşadılar. Medine döneminin büyük gairesi, meşhur münafık Übey İbni Selûl, Kureyş karşısında bu endişelerini şöyle dile getirir. Bizim için O'nun Medine'ye gelmesi, dinini neşretmesi bir tehlike değildir. Esas tehlike, Hristiyan ve Yahudileri putperestlik karşısında yanına almasıdır. Ve asıl sizi tehdit edecek olan hususta budur. Sulha açık bir sistem ve anayasa, uzun zaman bozulması bizden olmamak üzere, bozulacağı zamana kadar, onlar için de, Müslümanlar için de bir vesile-i huzur oldu. Yahudiler çok meselede Allah Resulüne müracaat ediyor ve onun hakemliğine sığınıyorlardı. Evet, hadis kitapları onların hırsızlık mevzuunda, kısas mevzuunda, zina mevzuunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme müracaat ettiklerini gösteriyor. Bundan da anlıyoruz ki, onların kendi meseleleri kendilerine bırakıldığı halde, Müslüman'ı daha adil, daha kabiliyetli bildiklerinden, hele bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olursa, her meselede hakemliğimize müracaat ediyorlardı. Gelecekte, top yakın insanlığın merciği olacak kutsi kaynak, daha o günlerde bu merciiyetini hissettirmeye başlamıştı. Evet işte böylece bir el darbesiyle hicret meselesi de hallediliyor ve Müslümanlar hür, huzur içinde dünyaya açılma yollarını araştırıyorlardı. 4- Harp Problemi Harp ve hezimetler problemi vardı. Evet harpler, darpler, zaferler, sulhler problemi. 1974 senesinde Kıbrıs'ta bir çıkartma yaptık ve henüz onunla alakalı problemleri halledemedik. Ben orada düşmanla göğüs göğüse dövüşen Mehmetçiğin alnından öperim. Onun kahramanlığını hafife almak istemiyorum. Fakat görüyorsunuz, halledemiyoruz. Hz. Muaviye döneminde Kıbrıs adeta bir ikindi sonu aceleciliğiyle fethedilmişti. Müslümanlar ellerini kollarını sallaya sallaya bir taraftan vurup öbür taraftan çıkmış ve arkada hiçbir problemde bırakmamışlardı. Ama bakın, durum bugün çok farklı. Kıbrıs meselesini sadece bir misal olması açısından arz ettim. Yoksa asıl maksadım, problem çözmenin, hele harbe sulhe dair problemleri çözmenin zorluğuna işaret etmekti. Balkan Harbi geçeli şu kadar sene oldu daha bize ait meseleleri halledememişizdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de harp ve darp gördü. Evet evvela kavim ve kabilesiyle, ardından Medine ve civarındaki Yahudi ile, daha sonra da Bizans ve Sasani gibi imparatorluklarla yaka paça oldu. Onun etrafı düşmanlarla doluydu. Ve bu düşmanlar, Durmadan problem üretiyordu. Fakat o, her defasında yağdan kıl çeker gibi, bunların içinden sıyrılıp çıkabiliyordu. A, Uhud'taki taktik, Bedrin zaferini değil, Hendek'teki Tabya'yı değil, Mu'te kahramanlarının yazdığı destanı değil, Yermükşeh suvarlarının mücadelesini de değil. Bir bakıma hezimet sayabileceğimiz, Uhud'la gelen meseleleri arz edecek ve onun bu meseledeki dikkat, teemmül ve isabetli kararlarına bir iki cümleyle işarette bulunacağım. Uhud, İslam saplarında ilk defa çatlakların baş gösterdiği bir muharebedir. Ben, hakiki bir Müslümana, mağlup oldu demekten Allah'a sığınırım. Hezimete uğradı da demem, Evvela Allah Celle Celaluhu'nun bir takdiri vardı orada. Çünkü Müslümanların karşısında Halit gibi, Amr İbni As gibi askeri ve siyasi dahiler vardı. İstikbalde bunlar, nice düşman ordularını ters yüz edeceklerdi. Bunlar gerçi o gün için müşriklerin sapında bulunma bahtsızlığını paylaşıyorlardı ama, bunlar istikbalin sahabeleriydi. Evet, istikbalin sahabeleri, halin sahabelerine galebe çalmışlardı. İkinci mesele, okçular Allah Resulü'nün o mevzuda tayin ve tespit buyurduğu stratejiye uygun hareket etmemişlerdi. Hatta bazılarının içlerinde hafif ganimet arzusu da belirmişti ve maksadın aksiyle mukabele görmüşlerdi. Vaka, onun şanlı şerefli ashabının kritiğini yapmak bize düşmez ama, Yine de büyüklerin diyebileceği şeyler vardı. Bir kere onlar, Mukarrabi'nden olmakla şereflendirilmişlerdi. Mukarrabi'nin ise kendine göre bir alışveriş seviyesi vardı. Demek istiyorum ki, melek misal bu insanlar, kendilerine yakışır tavrın gereklerine göre, muameleye tabi tutuluyorlardı. Yoksa bizim hasenatımız, onların seyyiatı olduğunda şüphe yoktu. Evet, eğer onların o gün yaptıklarını biz yapsaydık, içtihadın hem sevaba açık iklimi itibariyle, sevap bile kazanmış olabilirdik. Fakat onlar gibi hasbi, diğergâm, Allah Resulünün elini sıkmış, dünya ve masivayı terke yemin etmiş, ve mukarrabîn meleklerini geride bırakan bu insanlar, kendi ölçüleri içinde kurbete gölge düşürdüklerinden, hezimet görünümlü, hezimet gölgeli bir akıbete maruz kalmışlardı. Ne olmuştu? Birkaç yüz insandan, ismini bilebildiğimiz yetmiş mümin şehit olmuştu. Bir o kadar da yaralanmış ve hareket edemeyecek hale gelmişti. Müşrikler son bir darbe daha indirebilirlerdi ama, Müslümanların Uhud Dağı'na sığındıklarını ve seslerinin gür çıktığını görünce, yeniden riske girmemek için meydanı hemen terk ettiler. İlahi inayet olarak nasıl göründüler ve orada nasıl gürül gürül davrandılarsa, hezimet kuşağında zafere erdi ve kafirlerin kalbine ürperten bir korku saldılar. Bu korku ve kapalı mağlubiyete kafirlerin bulduğu kılıf şuydu. Şimdi onları iyi ezdik. Bir daha bunlar bellerini doğrultamazlar. Öyleyse gidelim. Ne olur ne olmaz. Bir daha saldırırsak başımıza iş açabiliriz. Ve bu mülahazayla çekilip gittiler. Daha sonra sahabe olacak ve yaptığı kötülükler kadar da büyük iyilikler yapacak bir sahabe ki, Kur'an onu o günkü hali itibariyle, şeytan Kureyş'i tahrik etti diyor. Gidin dedi. Hazır ezmişken Romalıların Kartaca'ya yaptıkları gibi, siz de bir güzel Medine'yi onların başına yıkın. Bir tek fert kalmasın, işlerini bitirin. Bir kişi bile kalsa çoğalırlar, ileride başımıza dert olurlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna muttali oldu ve hemen şu fermanı verdi. Dün Uhud'da bizimle beraber mecruh, yaralı ve sıhhatli kim varsa, yarın falan yerde toplansın, düşmanı takibe çıkıyoruz. Bir gün önce sıkılmış ve Uhud'un eteğine çekilmiş bu insanlar, bugün yeni bir hamle yapacaklardı ve bu yaralıların, mecruhların hamlesiydi. Zira böyle bir kuvve-i maneviye gösterilmeliydi ki, aşağıda arz edeceğimiz inkisarlar giderilebilsin. Bu inkisarların birincisi, müminlerin kuvve-i maneviyesi kırılmıştı. İkincisi, her taraftan kafirlerin iştahısı kabarmaya başlamıştı. Üçüncüsü, münafıklar yaygarayı basıyor ve müminlerin kuvve-i maneviyelerini sarsıyorlardı o müşrikin de dediği gibi, üzerlerine yürüyelim, bunların işini bütünüyle bitirelim, düşüncesi sağda solda konuşulmaya başlamıştı. Böylece, Müslümanların başına öyle korkunç bir problem açılmıştı ki, eğer Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin fetaneti olmasaydı, bu problemin altından kalkmak mümkün değildi. Evet, o gün Müslümanlar, Çanakkale'de Mehmetçiğin döküldüğü gibi dökülmüştü. Dökülmüştü ama, derlenip toparlanmasını ve mukadder bir hezimeti Allah'ın inayetiyle zafere çevirmesini bilmişti. Evet, bu topluluğa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem toplanın der demez, hemen toplanmaya başlamış ve yeni bir taarruza geçmişlerdi. Kimisinin kolu, kimisinin ayağı kopmuş. Kimisinin yürüyecek dermanı kalmamış ama çadırından çıkan toplantı yerine doğru koşuyordu. Allah Resulü'nün diriltici nefesi adeta onlara yeniden can getirmiş ve hepsi Allah Resulü'nün davetine icabet yarışına girmişti. Bu seyrinin dediği gibi لَوْنَا <gülüyor> سَبَتْ eğer onun getirdiği mucizeler, Kendi kıymetine uygun olsaydı, Mübarek adı, Mezardaki ölmüş çürümüş kemikler üzerine okunduğunda, Ölüler dahi dirilirdi. Evet dirilirdi. Ve işte Uhud'da onun adını duyanlar, Bir bir diriliyordu. Şimdi hadiseyi, Mealen bir sahabeden dinleyelim. Arkadaşımız vardı ki, Ayakta yürüyecek hali yoktu. Onu omuzumuzda taşıyorduk. Alın beni de taşıyın. Resulullah'ın yürüyün dediği cephede bulunmak, Savaşamasam, ok atamasam bile, Elimde mızrağım orada bulunmak isterim. Alın beni sırtınıza ve götürün götürebildiğiniz yere kadar. Yıkılırsam orada yıkılayım diyordu. Bazısı bazısını sırtında taşıyor, ve bazısı düşüp bayılıyordu. Bazısını belki sediyelerle götürüyorlardı. Bazısını da daha başka şekilde. Ve derken Hamra-i Esed vadisine ulaştılar. Kureyş'in Müslümanların yanan ocaklarının dumanını görebilecekleri bir yerdi burası. Toz duman içinde ve binbir velvele ile oraya gittiklerinde Kureyş, dün öldü zannettikleri insanları, yeniden kabirden çıkmış gibi karşılarında görünce donakaldılar. Ve Ebu Süfyan, Errahil, Rahil, süratle göç edin, göç edin, diye bağırdı. Evet, başımıza iş açmayalım. Bizim için şimdi kurtuluş Mekke'ye kaçmaktadır. Dikkat buyurursanız, harple gelen bunca problemi, bir hamlede, bir nefhada, ve komplikasyonsuz bir el darbesiyle birden hallediverdi. verdi. Kur'an-ı Kerim bu nazik durumu şöyle hikaye eder. <gülüyor> Bazı insanlar onlara düşmanınız olan kimseler size karşı bir ordu tertip ettiler. Onlardan korkun dediler. Bu onların imanını artırdı da Allah bize yeter. O ne güzel vekildir dediler. Ali İmran 173 Evet, Kureyş her şeyini bırakıp kaçmış, Müslümanlar dünkü sarsıntılarını zaferle taçlamış ve sonra da Allah'ın lütfuyla hiçbir zarar almadan geriye dönmüşlerdi. Bir kısım Siyer ve Megazi yazarları, Uhud'u bizim hesabımıza bir hezimet olarak kaydederler. Evet, Uhud'un eğer bir hezimet yanı varsa, o da önce Rasûl-ü Ekrem'i dinlemeyip, sonra da Uhud'un bağrında şehadet kanıyla yıkanarak, ahirete tertemiz giden sahabenin bir kısmına aittir. Aslında Uhud'un bir zafer yanı vardır ki, Bence önemli üzerinde durulması gerekli olan da budur. İşte o da, problem çözen Hazreti Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve selleme aittir. Evet, önemli olan şey, hezimetin zafere dönüştürülmesidir. Hani Türk milleti için batının söylediği bir söz var ki, her milletin müdafadan ümidinin kesildiği yerde, bu milletin taarruzu başlar derler. Aslında bu söz hakiki Müslümanlar için söylenmiş ve her zaman geçerliliğini koruyan bir sözdür. Her milletin müdafadan ümidinin kesildiği yerde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin taarruzu başlıyor. Ve taarruz üst üste birikmiş problemleri bertaraf ediyor. Müminlerin kalbine iman ve ümit saçıyor. Münafıkları da yeniden yeyse ediyordu. İştahı kabaranların iştahlarını kursaklarında bırakıyor. Kırık gönülleri ümitle şahlandırıyor. Ve evet. İşte bir kere daha Müslümanlar zafer yahb olarak Medine'ye dönüyorlardı. Müşkül küşa, problem çözen Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem için ne dersiniz? Bunları duyduktan sonra. Elbette Muhammedur Resulullah diyeceksiniz. B. Meşveret Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, karşılaştığı problemlerin bazılarını da meşveretle çözüyordu. Aslında o, meşveretle önemli bir esası temellendirmek istiyordu. Kendisi meşverete muhtaç değildi. Fakat kendisinden sonra İslam alemini temsil edecek kimseler her zaman meşverete ihtiyaç duyacaklardı. Evet kendisi ilahi teyidat ile müeyyet bir insandı. Cenab-ı Hak hiçbir meselede onu yalnız bırakmamıştı. Karnı ağrısa, melek gelir bir deva ilham eder. Dişi ağrısa, Cibril aleyhisselam hemen dermanını fısıldardı. O, Meleku talemiyle böyle iç içe yaşıyordu. Ancak o meşverete de çok ehemmiyet veriyordu. Bu da onun fetanetinin ayrı bir yönü, ayrı bir buğuydu. Kendisinden asırlar sonra şura devlet idarelerinde kaçınılmaz bir sistem haline getirilecekti ve getirildi de. İslami idare şuraya açık olduğundan dolayı o müthiş vücuti esnekliği ve çağları kucaklama evrenselliği ile birbirinden farklı bütün devirleri aştı ve geldi günümüze ulaştı. Meşveretten bir kesit. İşte bazı misaller. 1. O hemen herkesin düşüncesine başvuruyor. Herkesin fikrini alıyor ve şura düşüncesini toplum hayatına hakim kılmak istiyordu. O Hazreti Ali radıyallahu anha istişare etmişti. Gerçi Hazreti Ali perdeyi gayb açılsa yakınım artmayacak diyen insandı. Ama yine de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ders halkasında bir çocuktu. Ve işte Allah Resulü bu yaştaki Ali ile meşverette bulunuyordu. Münafıklar Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemize iftirada bulunmuşlardı. Evet o iffeti ayetle sabit anamıza en iğrenç iftirayı yapmışlardı ki, buna ifk hadisesi yani iftira vakası denir. Bu çok yönlü hadise tarihe böyle geçmiştir. Gerçi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Vahyin bu işi halledeceğine katiyen inanıyordu. Ve Hazreti Ayşe hakkında da en küçük endişesi yoktu ama, yine de teker teker asabıyla istişarede bulunmakta maslahat görüyordu. Zira istişare daima kazandırır, hiçbir zaman kaybettirmez. Ve zaten o da hep kazandırmak için gelmişti. Bu münasebetle bir zayıf rivayetle şu hadiseyi naklederler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ömer'i çağırır ve Hazreti Ayşe radiyallahu anha hakkındaki fikrini sorar. Ömer cevap verir ya Resulallah. Aişe katiyen pak ve temizdir. Ona iftira atılmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, nereden bildiğini sorunca da şu cevabı verir. Ey Allah'ın Resulü! Sen bir gün namaz kılıyordun. Sonradan öğreniyoruz. Haberin olmadan takunyanın bir kenarına biraz pislik sıçramış. Ve sen bu vaziyette namaza durunca hemen Cibril aleyhisselam gelip durumu sana haber veriyor ve takunyalarını çıkar diyor. Şimdi senin takunyana sıçramış küçük bir pisliği Cenab-ı Hak sana haber verir. Seni ondan temizler de. Haşa! Böyle bir cürüm işleyen kadını sana hiç mahrem eder mi? Hayır ya Resulallah. Muhakkak Cibril aleyhisselam gelecek ve Ayşe'nin ne derece afif, ifbetli bir kadın olduğunu sana haber verecektir. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem istişare eden pişman olmaz demiş. Ömer'le de istişare etmişti. Böyle bir istişare ona bir şey kaybettirmezdi, ettirmedi de, kendisine bir şey kaybettirmediği gibi Ömer'i de yeniden bir kere daha kazandırıyordu. Evet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi çömezleriyle istişare ediyor ve onların fikirlerine müracaatta bulunuyordu. Tabii ki kazanan yine kendisiyle istişare ettikleri insanlar oluyordu. Çünkü Allah Resulü bu haliyle de yine onlara bir ahlak dersi veriyordu. Zaten bizzat kendisi istişare eden hüsrana uğramaz buyurmuyor mu? 2- Bedir'e çıkılacağı zaman da hem ensar hem de muhacirlerle ayrı ayrı istişare etmiş ve onların görüşlerini almıştı. Muhacirler adına konuşan miktat, o gün nasıl da yiğitçe konuşmuştu. Sen atını sür belki Gıma'da kadar. Arkandayız ve bizden bir fert dahi geri kalmayacaktır. Ancak Allah Resulü o ana kadar hissiyatlarını tam ortaya dökmeyen Ensar'ın da ne düşündüklerini öğrenmek istiyordu. Sezgisi kuvvetli Said bin Muaz radıyallahu an hemen ortaya atıldı. Ya Resulallah Herhalde bizi düşünüyor ve bizden de bir cevap bekliyorsun. Cevabımız hazırdır. İşte malımız, işte canımız. Hepsi senin yolunda fedadır. İstediğini istediğin kadar al, dağıt. Ve istediğin kadar can, senin yolunda ölmeye can atmaktadır. Meşveret ediyor ve ittifak ruh haletini ortaya çıkarıyor. Ensar ve muhacirin, bir noktada ittifaka varıp, ölüme azmetmişlerdir. Evet, karşılarında küme küme o gözü dönmüş düşman, gayızla kılıçlarını, kamalarını biledikleri, oklarını zağladıkları, yaylarını geldikleri bir dönemde yapılacak şey, işte budur. Resulullah hakkın, hakikatin, İslam haysiyetinin, İslam milletinin müdafası adına gerilmiş bir yay gibi düşmanlarına saldıracaktır. Bu esnada meşveret ediyor ve meşverette yüce düşüncesini en geniş zemine yayıyor. En sağlam blokaja oturtuyor ve herkesin sahabet ve heyecanına emanet ediyordu. Zaten onun esas noktayı nazarı buydu. Allah celle celaluhu çoktan ona yolunu göstermişti. O Allah'ın irşadına rağmen, arkasındakilerin fikrini alıp beraber bulunacağı o önemli çizgide, aynı duygu, aynı düşünceyi paylaşma adına, onlarla bu meseleyi istişare ediyordu. Gerçi onlar, onun her teklifine inkiyat edeceklerdi. Zira ona söz vermişlerdi. Ve bu söz, iman demekti ki, o bir gün, Kab ı İbni Malik'in yakasından tutacak, tatlıca sarsacak ve şöyle diyecekti. Sen akabede söz vermedin mi? Acı tatlı yanımda olacağına, geceler bizi takip etse veya önümüzde gündüzler olsa benden ayrılmayacağına söz vermedin mi? Söz verdiler, ölüme atıldılar. Kendi düşünceleriydi, kendi fikirleriyle böyle bir hesaplaşmaya geldiler ve hesaplaşacaklardı. Meşveretle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, önemli bir davayı aleme mar ediyordu. Herkes bir tabut taşır gibi onu taşımaya koşuyor ve gücü yettiğince o cevher hazinesine omuz veriyordu. Evet herkes ona sahip çıkıyordu ve onu taşımayı hayatının gayesi biliyor. ''Ve bu yolda şehadet bizim için en tatlı idealdir.'' diyordu. İç içe meşveretten levhalar. 1. Muharebe yeri mevzuunda gelip bir noktada aram eyledi. O yeri baştan keşfetmiş ve kuyuların başını çoktan gözüne kestirmişti. Nerede hangi tepeyi tutacağına, karşısına hınçla gelen düşmanı nerede kıstıracağına, çoktan karar vermişti. Fakat orada yine meseleyi müzakereye arz etti. Sahabe arasında adı çok da meşhur olmayan Hz. Hubab bin Munzir radıyallahu an ayağa kalktı ve şöyle dedi. Ya Resulallah! Buraya yerleşmen vahiy ile midir? Eğer vahiy ile ise biz ne bir adım geri ne de bir adım ileri atamayız. Yoksa bu sizin strateji ve harp adına kendi görüşünüz müdür? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kendi görüşümdür cevabını verince, Ubab bin Münzir radıyallahu an sözüne şöyle devam etti. Ya Resulallah, biz kuyuların bulunduğu yeri tutalım. Diğer kuyuların hepsini de dolduralım. Düşmanı susuz bırakalım. Siz de ordugahınızı kuyunun başına kurun ve sizi tam ortamıza alalım. 2. Selman radıyallahu an İranlı bir köledir. Önce mecusi, sonra Hristiyan, daha sonra da Müslüman olan bir köle. Müslüman olduğu zaman hiçbir şeyi ve hiçbir kimsesi yoktur. O her şeyini Müslümanlığa borçludur. Ve bu durumunu en güzel şekilde vecizelendiren de yine kendi olmuştur. Bir gün kendisine kim olduğu sorulur. Selman bin İslam buyurur. Evet, o gerçek nesebini bulmuştur. İslam'ın oğlu Selman. Ahzab denilen Hendek Savaşı'nda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine ashabıyla istişare eder. Herkes bir şeyler söyler. Ve sonunda söz Selman'a gelir. Selman görüşlerini şöyle dile getirir. Ya Resulallah, bizim memleketimizde bir adet vardı. Düşman taarruz edecek olursa, biz şehrin etrafına hendek kazar, öyle müdafada bulunurduk. Eğer uygunsa Medine'nin etrafına hendek kazalım ve düşmanın hücumuna öyle mani olalım. Ve bu görüş Allah Resulü tarafından kabul görür. Sadece kabul görmekle de kalmaz, kendisi de bizzat hendek kazanların arasında bulunur ve onları coşturur. 3. O, sadece erkeklerle değil, aynı zamanda hanımlarla da istişare ederdi. Nitekim Hudeybiye'de hanımıyla istişare etmiş ve hanımının dediğini yapmakta da hiçbir beis görmemişti. O, hayatında hep böyle davranmış ve meşveretlerle aşılmaz gibi görülen problemleri aşmıştır ki, biz devlet hayatımızda meşveretin nedenle önem kazandığını, ancak şimdilerde anlayabiliyoruz. Meşveretsiz, müstebit idareciler, arkada binler fiyasko bırakıp öyle gitmişlerdir. Fikre, düşünceye akla karşı en büyük hürmet, ve en büyük saygıyı telkin etmiştir. Aklın bir hikmeti vücudu, Dolayısıyla da muhakemenin, insan düşüncesinin mevcudiyetinin de bir hikmeti vardır. Vahiy ile beslenen şahıslarda, vahye müesses davalarda bile bunlara müracaat edilir ve bunlar onu yorumlamada önemli vazifeler görürler. Nitekim, aklı muhakemesi olmayanın mükellef olmayacağı da, dinimizde bir esas kabul edilmiştir. C- Teklifler ve tatbik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait ayrı bir derinlikte de, ondaki nazar ve kadem vahdetidir. Gözü nereye ulaşmışsa, nazarı nereye varmışsa, ayağını oraya basabilmiş ve ortaya attığı düşünceleri hemen tatbik edebilmiştir. Bu itibarla Allah Resulüne tabi olanlar her zaman onun dediklerini tatbike koyabilmiş tereddüt, hayret ve şaşkınlığa düşmemişlerdir. Plan insanı Plan günümüzde en önemli meselelerden biri haline gelmiştir. Devletler, milletler onu kalkınmada önemli bir esas kabul ederek her şeyde plan diyorlar. Bizdeki devlet planlama teşkilatı da bunun için kurulmuştur. Yoksa ne büyüme olur ne de dengeli kalkınma. Evet, toplumun nabzı yapılan planlarda atar. Plan, bir yönüyle de cemiyet bünyesini kontrolde tutabilmenin bir ön şartı gibidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ne bilgisayarı, ne kompüteri, ne de planlama teşkilatı vardı. O anında isabetli kararlar verir ve sonra da işin üzerine yürürdü. Hem öyle meselelerde kararlar verirdi ki, onlar 100 senelik, 200 senelik, 300 senelik, 400 senelik, 1400 senelik, 2000 senelik meselelerdi. Ve bu meselelerin hiçbirisinde o arkada herhangi bir problem bırakmazdı. Yani kendisinden sonra hiç kimse onun dediğinin aksine bir şey dememişti ve diyememişti. Oysaki daha evvel değişik bir zaviyeden arz ettiğim gibi onun tebliği gibi bir meselesi vardı. Bu mevzuda öyle adım atmalıydı ki, bir milim dahi olsa, geriye dönmesi ve geriye çekilmesi olmamalıydı. Ve işte çizgi çizgi onun hizmet hayatı. Mekke'de bir örümcek sabrı, bir mercan ızdırabı içinde sürekli bekleyiş, iş başında bekleyiş, suların derinleşince durgunlaşması gibi, sessiz aksiyon diyebileceğimiz bir görünüm içinde olma. Bu dönemde, sağa sola hicret emri, zayıf ve mukavemetsizlerin, belki seralarda korunmaya alınmasının yanı başında, kuvvet dengesinin olmadığı bir dönemde, tahrik edici görünümü dağıtma, endişelere meydan verecek derinlikleri sığlaştırma ve sese gürültüye sebebiyet vermesin diye, bir hava boşaltma ameliyesidir. Medine'de ise hizmetimizin şekli, vazifemizin gerekleri, gücümüz, karşı tarafın gücü nazarı itibara alınarak daha farklı bir yol takip edilmiştir. Aslında Mekke-Medine ve daha sonraki dönemlerde karşılaştığımız strateji farklılığı, büyüme, oluşum değişikliğine uğrama ve tiresinin, sürecinin tabiatının icabıydı kendi şartları icabı Mekke'de öyle hareket edilmeli, Medine'de de böyle hareket edilmeliydi. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'de de Medine'de davrandığı gibi davransaydı, nakiseden münezzeh, o en büyük plan ve strateji insanı için bu, büyük bir eksiklik olurdu. Aman Allah'ım, mükemil ve mütemmim eksikliği, bu ne büyük garabet. Evet Allah Celle Celaluhu onu falso yapsın diye değil, isabetli karar versin ve insanlığı şaşkınlıktan kurtarsın diye göndermişti. Geri adım atmadı. Evet, Medine'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem değişik bir yol tutup gitmişti. Ve öyle olması da icap ediyordu. Ve her attığı adım bir sonraki adımın mukaddimesi. Tabii ondan sonraki adım da onun neticesi oluyordu. O hayatında attığı adımların hiçbirinde geriye dönmemiştir. Evet, Uhud gibi hezimetten dahi zafer çıkaran Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nasıl geriye adım atar ki? Atmamış ve izleriyle hep Muhammedur Resulullah yazmıştır. Onun hicret mevzuundaki tavrı, davranışı, bunun canlı misalidir. Habeşistan hicreti de, Medine hicreti de, birer ihtida çağının, bir fütuhat döneminin sırlık kapısı olmuşlardır. D. Günümüzün muhtemel problemi, ırk meselesi. Allah Resulü'nün o gün hallettiği nice problemler var ki, bugün henüz halledilmiş sayılmazlar. Gelecek ve daha uzak gelecektekilerse, bütün bütün bir problem yumağı. Mesela uzak bir gelecekte, insanlığın başına musallat olacak en büyük gâirelerden biri, zencilerdir. Şu anda, gergin bir yay üzerinde duran bir ok gibi, Vakti merhununu bekleyen bu büyük problem onu sezenlerin daha şimdiden korkulu rüyası olmuştur. Neden mi? Çünkü 21. asra girerken bile zenci hala insan yerine konulmuyor. Güney Afrika'da renginden dolayı insanlar mahkum ediliyor. Amerika'da zenciler hiçbir mühim mevkiiye getirilmiyor. Fransa ve Almanya'da zenciler tartaklanıyor ve haysiyetleriyle oynanıyor. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o yumuşaklardan yumuşak mesajıyla bu işin üzerine yürümüş ve onu çözmüştür. Evet onun getirdiği prensiplere göre insanlar bir tarağın dişleri gibidir. Arabın aceme, acemin araba hiçbir üstünlüğü yoktur. Başa geçen Habeşli bir köle bile olsa ona itaat edilecektir. Ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değişik beyannamelerin tunturaklı ifadelerine karşılık bu hususa öyle bir işlerlik kazandırmıştır ki siyahi köle Bilal radıyallahu an bir efendi kabul ediliyor ve Halife Ömer radıyallahu an şöyle diyordu. Bilal radıyallahu an bizim efendimizdir. Onu efendimiz olan Ebu Bekir azad etmiştir. Zeyd bin Harise radıyallahu anh te bir siyahi idi. Allah Resulü'nün eline bir köle olarak geçmiş. İki can serveri sallallahu aleyhi ve sellem onu hürriyete kavuşturmuş ve ardından da evlat edinmişti. Bu o günün insanının Havsalasının alamayacağı bir inkılap demekti. İnsanlığın en şereflisi, bir siyahi köleyi evlat ediniyor ve kendini ona, onu da kendine mirasçı yapıyordu. Sonra da onun oğlunu, içinde Ebu Bekir'lerin, Ömer'lerin, Ali'lerin ve daha nice asilzadelerin bulunduğu bir orduya kumandan tayin ediyordu. Bundan da öte, daha sonra bir peygamber hanımı olabilecek çapta soylulardan Zeynep binti Cahş radıyallahu anhayı Zeyt ile evlendiriyordu. Bundan başka hem Zeyd'e hem de oğlu Üsame'ye öyle değer veriyordu ki bir gün Halife Ömer radıyallahu anh'a oğlu Abdullah Babacığım Üsame'den benim ne eksik yanım veya onun benden ne fazlalığı var ki O'na daha fazla maaş veriyorsun diye sorduğunda, Hz. Halife şöyle diyecekti. Oğlum, O'nun senden fazla olan tarafını veya senin O'ndan eksik yanını bilmiyorum. Ancak bildiğim bir şey var. O da Allah Resulü O'nun babasını senin babandan ve Üsame'yi de senden daha çok seviyordu. Yani ben de o sevginin hatırına Hüsame radıyallahu anhı senden üstün tutuyorum. Evet. Kureyş'in en soylu insanı Cafer bin Ebi Talib'in bulunduğu bir yerde Zeyd bin Harise radıyallahu anhın kumandan olması ve ordunun başına geçmesi ne müthiş bir hadiseydi. Mühim olan meselenin edebiyatını yapmak değil o meseleyi bil fiil yaşamaktır. Daha önce de bir nebze temas ettiğimiz ve gelecekte bütün insanları tehdit edecek olan zenci meselesi ve onların muhtemel şiddetli saldırısına mukabil tek çare, hiç vakit kaybetmeden, onlara İslami prensipler doğrultusunda muamele etmektir. Ok yaydan pırlamadan, İnsanlık mutlaka bu çareyi denemelidir. İnsanlar analarından hür olarak doğmuşlardır. Hiç kimsenin onları köleleştirmeye hak ve selahiyeti yoktur. Üstünlük, renk, ırk, soy ve sopla değil, takva. Allah Celle Celaluhu'dan korkma ve iyi bir insan olmayla değerlendirilir. Hudeybiye Bir kere daha hatırlatalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nazarı nereye ulaştıysa kademi oraya basan misli görülmemiş bir liderdi. Düşüncelerini pratiğe dökmede onun eşi ve menendi yoktu. Mevzu ile alakalı dünya kadar hadise sıralamak mümkündür. Ancak biz sadece bir tek misalle iktifa edeceğiz. İbni İshak anlatıyor. Hicretin altıncı senesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, tam bir metafizik gerilim içinde bulunan ashabını, umre için Mekke'ye götürmeye söz vermişti. Böyle bir umre, hem muhacirinin yıllardır süren sıla hasretini giderecek, hem de bütün Müslümanlara yeni bir gerilim kazandıracaktı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu mülahazayla 1400 kadar arkadaşını aldı, yola koyuldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlığı Mekkeliler tarafından bilinmeyen, huzaa oymağından birini, ihtiyat tedbiri olmak, ve istihbaratta bulunmak üzere, daha önceden göndermişti. İstihbari bilgilere göre Kureyş, bütün kabileleri toplayarak bir toplantı yapmış ve Müslümanların Mekke'ye sokulmaması hususunda ittifakla karar almıştı. Evet, Kureyş silah kullanmak pahasına, Müslümanların Mekke'ye girmesine mani olmak azmindeydi ve kararlaştırdıkları gibi de tatbik ettiler. Askerler Belâdin mevkini işgal etmişler. Halid bin Velid ve İkrime bin Ebi Cehil Halit bin Velid ve İkrime bin Ebu Cehil komandasında 200 kişilik bir müfreze de Rabbi ile Cuhfe arasında olan Kura-ül Gamime'ye kadar gelmişlerdi. Bu durumdan haberdar olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hemen o tarafa doğru yürüyüş emri verdi. Müslümanların gelmekte olduğunu görünce Halid derhal Mekke'ye giderek onları durumdan haberdar etti. Bu esnada efendimiz de Hudeybiye'ye kadar gelmiş bulunuyordu. Hudeybiye Mekke'den 50-60 kilometre uzaklıkta bir yerin adıdır. Esasen daha önceleri bu isim orada mevcut bir kuyunun ismiyken daha sonra o kuyuya yakın bir köyün de adı olmuştu. Bir su mucizesi Konaklanan yerde sadece bir kuyu vardı. Ve kuyuda da su yoktu. Susuzluk ciddi bir tehlike arz etmeye başlayınca, sahabe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme müracaat etti ve ne yapmaları gerektiğini sordular. Allah Resulü kendi sadağından bir ok çıkarıp yayını gerdi ve bu oku kuyunun dibine sapladı. Derken, Okun saplandığı yerden su fışkırmaya ve kuyu yükselmeye başladı. Bu başka değil ancak bir mucizeydi. Cenab-ı Hak ashabın çok muhtaç olduğu bir zaman ve zeminde, Peygamberinin eliyle inananlara bir mucize daha göstermişti. Herkes bu sudan içti, abdest aldı, kaplarını doldurdu ve artık su sıkıntısı kalmamıştı. İki Elçiler Huza'a kabilesi, Müslümanlığı kabul etmemekle beraber, Müslümanlarla müttefiktiler. Mekkelilerin hazırlıklarını onlar da duymuşlardı. Birkaç kişi gelip durumu Allah Resulüne haber verdiler. Heyet arasında Büdeyl bin Verka da vardı. Bu zat ancak Mekke'nin petinden sonra Müslüman olmuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu zata itimat ettiği için onu Mekkelilere göndermiş ve gayesinin sadece umre olduğunu onlara bildirmesini emretmişti. Budeyl, Mekkelilere Allah Resulü'nün mesajını iletti. Urve bin Mes'ud-es-Sakafi ile dinleyenler arasındaydı. Söylenenleri gayet makul bulmuştu. Gidip Allah Resulü ile görüşmek teklifini ileri sürdü ve Mekkeliler onu böyle bir vazife ile Allah Resulüne gönderdiler. 3. Değişen insanlar. Urve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi ve onunla konuşurken bir aralık eliyle Allah Resulünün mübarek sakalına dokunmak istedi. Bu eski bir Arap adetiydi. İşte o anda Urve'nin eline şiddetli bir darbe indi. Darbenin sahibi, Urve'nin öz yeğeni, Mugire bin Şube, radıyallahu anh'tı. Pis elini Allah Resulü'nün pak sakalına sürme. Bir daha tekrar edersen, elini koparırım dedi. Urve donup kalmıştı. Daha birkaç ay önce, Mugire'nin işlediği cinayetin diyetini o ödememiş miydi? Müslüman olunca, yeğeni birden ne kadar değişmişti? Ayrıca sahabenin, Allah Resulü'nün etrafında nasıl pervaneler gibi döndüğü de Urven'in gözünden kaçmamıştı. Mekke'ye döndüğünde bu hayranlığını şu şekilde dile getirdi. Ben nice kisralar, kayserler ve necaşiler gördüm. Fakat bunların hiçbirini etrafındaki insanların Muhammed'e olan bağlılığı gibi bir bağlılık içinde görmedim. Gelin beni dinleyin ve bu adamla uğraşmayın bu görüşme neticesiz kaldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'e Hıraş bin Ümeyye'yi gönderdi. Ancak Kureyşliler ona hücum edip devesini öldürdüler. Kendisini de öldüreceklerdi ama müttefiki olan bir kabile imdadına yetişti. 4. Elçi Osman radıyallahu an. Bundan sonra Kureyş'e bir başkasının gönderilmesi gerekiyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a teklif edildi, ancak Mekke'de Ömer'in düşmanı çok, dostu ise hiç yoktu. Onun gönderilişinin sulh adına bir faydası olacağı şüpheliydi. O bu kanaatini Allah Resulüne bildirince, Hazreti Osman radıyallahu anh'ın gönderilmesine karar verildi. Kureyşliler Hazreti Osman'ı yakalayıp hapsettiler. Bir ara onun öldürüldüğü şayası bile duyuldu. Gelmesi gecikince, bu şayanın doğruluğu kanaatine varıldı. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanları biata çağırdı. Kendisi bir ağacın altında oturmuştu ve gelip gelip biat ediliyordu. Daha sonra bu ağaca, Rıdvan ağacı dendi. Rıdvan ağacı, Hazreti Ömer döneminde kesilmişti. Zira Hazreti Ömer radıyallahu an bu ağaca, kudsiyet atfedilmesinden korkuyordu. 5- Ölüme Biat Biat sesini duyunca herkes yerinden ok gibi fırladı ve o uğurda ölüme kadar her şeye biat ettiler. Çünkü o esnada ancak ölüm için biat edilirdi. Evet herkes koştu, hem öyle koştular ki, bir yarım insanın dışında, Allah Resulü'nün mübarek elini sıkmadık tek pert kalmadı. Sadece bir insan kalmıştı ki, o da şu anda Mekke'deydi ve hayatta olup olmadığı da bilinmiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yine zaman ve mekanı aştığı anlardan birini yaşıyor gibiydi. Sanki zaman ve mekan önünde dürülmüş ve sanki... Çok ötelerdeki Osman radıyallahu anh'ın elinden tutmuş gibi bir hali vardı. Sağ elini kaldırdı, bu benim elim dedi. Ardından da sol elini kaldırdı, bu da Osman'ın eli buyurdu. Ve ardından ilave etti, şahit olun, ben Osman'ın yerine biat ediyorum. Bu ne kutsi biattı ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o biate vekalet ediyordu. Mesele çok ciddiydi. Ve herkes feveran içindeydi. Sinirler iyice gerilmiş, ashab, infilak etmeye hazır gibiydi. Ve sadece Allah Resulü'ydi ki, denge ve itidalini hiç bozmamıştı. Gerçi içi yanar dağlar gibi fokur fokur kaynıyordu ama, o, insanüstü iradesiyle, bu yanar dağların dahi patlayıp etrafa lavlar saçmasına mani olabiliyordu. Aman Allah'ım, bu ne sarsılmaz irade! 6. İş kolaylaştı. Tam bu gerginlik esnasında, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ileriden bir toz belirdiğini müşahede etti. Biraz sonra da tozlar arasından Süheyl çıkıvermişti. O Süheyl'i çok iyi tanırdı. Yanındakilere iş artık kolaylaştı. Kureş anlaşmaktan başka bir şey yapamaz dedi. Kolaylık manasıyla irtibatlı, Süheyl isminden tefeül edilmesi de ayrı bir konu. Allah Resulü'nün insanları tanımasına bakın ki, daha Süheyl'i görür görmez, hemen neticeyi söylemişti. O Urve'yi gördüğü zaman da, Kureyş'in anlaşma niyetinde olduğunu söylemişti ama, Süheyl ile bu iş kesinlik kazanacaktı. Nitekim hadiseler, Allah Resulü'nü tasdik çizgisinde cereyan etmeye başlamıştı bile. Süheyl anlaşmak için geldiğini açıkça ifade etti. Zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de, böyle bir anlaşma istiyordu. 7. Anlaşma Gerçi anlaşma maddeleri ilk bakışta tamamen Müslümanların aleyhinde gibi görünüyordu ama Kur'an bunu neticesi itibariyle bir fetih olarak anlatıyordu. Süheyl Allah Resulü'nden ne kadar taviz koparabilirse bunu kendisi için büyük bir muvaffakiyet sayacaktı. Onun için en küçük meseleleri dahi gündeme getirmekten çekinmiyordu. Mesela daha anlaşmanın başlangıcında yazılan Bismillahirrahmanirrahim cümlesine itiraz edip bunun yerine Bismillahirrahmanirrahim yazılmasında diretti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onun bu teklifini kabul etti. Süheyl'in ikinci itirazı Resulullah ifadesine oldu. Biz zaten senin Resullüğünü kabul etmiş olsak böyle bir anlaşmaya lüzum kalmazdı dedi. Efendimiz katiplik yapan Hazreti Ali'ye Orayı da karalayıp Muhammed ibn Abdillah yazmasını söyledi. Ancak bu teklif Hazreti Ali'ye ağır gelmiş ve bir miktar duraklamıştı. Resul kelimesini silmek içinden gelmiyordu. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendi eliyle o ifadeyi çizdi ve Muhammed ibn Abdillah ifadesini yazdı. Veya Hazreti Ali'ye yazdırdı. Anlaşma maddelerinin hemen hepsi uzun münakaşalara sebep olmuştu. Süheyl kendi dedikleri yazılmadıkça böyle bir anlaşmaya imza atmayacağını söylüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle bir anlaşmanın getireceği büyük neticeler itibariyle dış yüzündeki ürperticiliğe rağmen bu isteklerin çoğuna evet diyordu. Bu maddelere göre bir Müslümanlar bu sene, Mekke'yi ziyaret etmeden, geriye dönecekler. 2. Ziyaret ancak gelecek sene yapılacak ve ziyaret müddeti de sadece üç gün olacak. 3. Yanlarına hiçbir silah almayacak ve herkes sadece beline kuşanmayı adet haline getirdiği kılıcı ile gelebilecek. O da kınında bulunacak. 4. Mekke'den Medine'ye gitmek isteyen olursa kabul edilmeyecek aksine Mekke'ye dönen kimselere de engel olunmayacak. Yani Müslümanlardan biri Medine'ye gitmiş olursa veya Müslümanlara sığınırsa o derhal Kureyş'e teslim edilecekti. 5 Arap kabileleri istedikleri tarafla birleşmekte serbest bırakılacaktı. 8 Hz. Ömer radıyallahu ante Hudeybiye şoku Görüldüğü gibi bu maddelerin hepsi de ilk bakışta Müslümanların aleyhine gibiydi. Hele bir Müslümanın tekrar Kureyş'e teslim edilmesini öngören madde, Müslümanları çıldırtacak bir maddeydi. Ki Hz. Ömer radıyallahu anhın, Allah Resulü'nün karşısına gelerek, ''Sen Allah'ın Resulü değil misin?'' diyecek kadar feveranına sebep olmuştu. Allah Resulü bu esnada dahi sükunetini bozmamış, ve Ömer radıyallahu anh'ın sorularına gayet soğuk kandı, şöyle cevap vermişti. Evet ben Allah'ın Resulüyüm. Biz hak yolda değil miyiz? Evet hak yoldayız. Öyleyse bu zilletin için kabul ediyoruz. Ben Allah'ın peygamberiyim ve Allah'a isyan edemem. Sen Kabe'yi ziyaret edeceğimizi söylemedin mi? Evet söyledim fakat bu sene demedim. Ömer radıyallahu an hızını alamamış ve Hazreti Ebu Bekir'in yanına gitmiş, ona da aynı şeyleri sormuştu. O da Allah Resulü'nün verdiği cevaplarla mukabelede bulunmuştu. Daha sonraları Hazreti Ömer bu hadiseyi her hatırlayışta, ıstırapla iki büklüm olur ve nedamet yutkunurdu. Kim bilir bu yolda ne sadakalar vermiş, ne oruçlar tutmuş ve ne istiğfarlarda bulunmuştu. Evet o dediğine binlerce defa pişman olmuştu.